Merhaba, su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bu hafta su hakkında biraz kuraklıktan bahsedeceğiz. Biraz da yeraltı sularından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz kuraklık tüm ülkeyi esir almış durumda. Yağmur yağıyor ama hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi dolayısıyla kar yağışı olmuyor fazla. Karda yeryüzü ve yeraltı su rezervlerini besleyen bir iklim olayı. Ee, kar yağmur suyuna göre çok daha fazla barajın dolmasına da neden oluyor. Yani yağın yağmurlar bizi aldatmasın demek lazım ilk başta. Aslında biz düpedüz kuş, kış kuraklığı yaşıyoruz ve bunun pek çok olumsuz sonucunda yaşıyoruz. Yaşamaya devam edeceğiz bu sene en azından. Bu sonuçlardan birisi hatta en önemlilerinden biri de kuraklık arttıkça artan yeraltı suyu kullanımı. Özellikle de tarımda. Şimdi yeraltı suların kullanılması aslında çok ıı, üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü yeraltı suları gezegendeki hayatın sigortası demek, garantisi demek. Mecbur kalınmadığı sürece aslında kullanılmaması gerekiyor. Kullanıldığında da öncelik her zaman içme suyu olarak kullanılması olmalı. Ancak e, yeraltı suları e, Türkiye'de tarımda hat safhada kullanılıyor. Sanayide de kullanılıyor tabii ama biz bugün tarımla ilgili olan kısmından bahsedeceğiz. Ve bu sular en kurak bölgelerde kullanılıyor. Böylece e, bir kısır döngü daha da büyümüş oluyor. Kuraklık haberleri son birkaç aydır aslında medyanın gündemde oldukça meşgul ediyor. Barajların doluluk seviyelerine dair açıklamalar yapılıyor. İşte kuraklıkla tarımsal rekoltede düşüş yaşanacağı söyleniyor. Gıda fiyatların artacak olmasından bahsediliyor. Bu gibi e, yönleriyle kuraklık hep gündemde. Ancak e, susuz kalan çiftçinin yeraltı sularını daha çok kullanacağı konusu pek dile getirilmedi şimdiye kadar. Adnan da konuğum bugün Adnan e, Mirhanoğlu. Adnan'la biz bu konuyu konuşmak istiyoruz. Böylece hani bu konudaki eksikliği kapamış olacağız. Adnan istersen sen biraz kendinden bahset ama öncelikle hoş geldin tabii. <gülüyor> Teşekkürler, hoş bulduk. Öncelikle davetin için çok teşekkür ediyorum. Dinleyerek, ben teşekkür çok severek dinlediğim bir radyonun konu olmak da <gülüyor> keyif verici. Teşekkürler. Adnan ben, lisansımı ODTÜ kimya Mühendisliği'nde bitirdikten sonra kimya mühendisi olmak istemedim. O yüzden... Çevre alanında ilerlemeye karar verdim ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansımı tamamladım. Evet. Ee, çalışma konumda tarımsal amaçlı kullanılan yeraltı sularının sürdürülebilir yönetimi ve sistem modellemesi Kızıltepe Ovası örneği. Kızıltepe Ovası'nı örneğini seçmemin nedeni de orada doğdum, büyüdüm ve o yüzden... Çok güzel. ...orasını daha iyi biliyorum. Ee, orasını çalıştım. Evet. Şey çok ilginç aslında. Hani ben özellikle kendini tanıtmanı istedim. Çünkü hani öyle e, bu kadar önemli bir araştırma yapıyorsun ama kendi yerelinde olan bir olguyu inceliyorsun yani bu anlamda da bence çok güzel e, yani darısı diğerlerinin başına diyelim diğer araştırmacıların başına şimdi benim merak ettiğim şey şu sen neden yeraltı sularını çalıştın ben bunu merak ediyorum tamam Mardin Kızıltepe senin de zaten doğduğun yer büyüdüğün yer neden yeraltı suları? Aslında bunun da nedeni ne çocukluğumdan gelen hikaye. Ee, çocukluğumun hepsi Mardin'in bir köyünde geçti ve e, işte hepimiz orada aile üre, aile üre, üyeleriyle beraber tarımla uğraşıyorduk ve yüzey suoylarını kullanıyorduk. Evet. Doğal olarak işte gözelerden akan suların birleştiği bir deremiz vardı köyde. Lan köyün ismini Akarsu aslında oradan da geliyor Hı, aynı zamanda. O da Akarsu köyü evet. Ee, ve o akarsu akarsuyunun suyunu kullanıp paylaştırıp kanal sistemiyle eski geleneksel kanal sistemiyle küçük küçük tarlalara bölüştürülüp sulama yapıyorduk. Evet. Ama gün geçtikçe o su gittikçe azaldı. Çünkü işte eğimli bir ara eğimli bir bölge orası. Bizim evet. alt köylerimiz yeraltı suları için yeraltı sularını kullanmak için kuyular açmaya başlayınca o gözlerin kaynakları azalmaya evet. ve kurumaya başladı. Evet. Ve Son, ...son zamanlarda da artık bizim de su, akarsu dediğimiz yerde su kalma, kalmamaya başladı. Atmazsız oldu yani. Hı -hı. O yüzden biz de mecburen bu sefer bütün körlüler birleşip yani bir yeraltı suyu için bir kuyu açmak zorunda kaldık. Evet. Ve bu değişim dönüşüm beni çok etkiledi. O yüzden de sağ çalışmamı ve çalışma konumu da buna göre belirledim. Evet. Şimdi bu değişim dediğin yaklaşık ne zaman öncesinden bahsediyorsun abla? Yani son beş yıl öncesine kadar o suyu kullanabiliyorduk ama beş yıldır e, yeraltı suyuna bağımlı oradaki çiftçiler. Hı hı. Senin köyündeki insanlar da ve Kızıltepe Ovası'nda olanlar da aynı şekilde. Evet zaten Kızıltepe Ovası'nda e, tarım yapanlar daha büyük ölçekli 100 hektar ve üzerinde olan arazisi olan insanlar ve hı hı. işte bitirilemeyen bir GAP hikayesinden dolayı aynı zamanda hı hı. E, tek bağımlı su yeraltı suyu. Evet Güneydoğu Anadolu Projesi'nden GAP'tan bahsediyorsun. Evet. Evet e, peki orada yeraltı suları ne durumda biraz bundan bahsedebilir misin hep duyuyoruz mesela Konya ile ilgili Konya Ovası'nda işte e, yeraltı sularının seviyeleri gittikçe düşüyor işte belirli ürünler üretiliyor orada biraz böyle ihracata yönelik ve çok su isteyen ürünler üretiliyor yani Mardin'de de Kızıltepe'de de aynı şey geçerli mi yoksa daha başka bir tablo mu var önümüzde? Yazdan önce Türkiye genelinde konuşabiliriz. Yani evet, Kızıltepe'ye gelmeden önce öncelikle bu yeraltı e, suların yönetimini kim yapıyor, kim üstleniyor? Evet. Bundan, bununla bahsedelim belki biraz daha büyük fotoğrafa bakmak için e, 167 numaralı 167 sayılı kanunla devlet su işlerine verilmiş bu yetki. Devlet Hı -hı. su işleri bütün yönetiminde, denetiminde ve kullanımında sorumlu tek merci. Evet. Ve aynı zamanda da bütün Yeraltı suyu işte yeraltı kaynakları hepsi sadece su değil diğer bütün yeraltı kaynakları dahil devletin tasarrufu altında tasarrufu altında. Ee, o yüzden de merkezi bir şekilde karar alınıyor yani karar Ankara'dan alınıyor ve Ankara'dan alınan kararla Türkiye'nin her tarafındaki yeraltı suyu kullanımı aynı kuralla yönetilmeye çalışılıyor. Evet. Ve bu da belli başlı sorunlara neden oluyor zaten yönetilemiyor o yüzden işte evet. Konya havzası dedin mesela Konya havzasının aslında Hepimizin en çok bildiği örneklerden bir tanesi. Ve durum evet. çok gerçekten çok vahim. Orada e, bu çalışmayı yaptığımız zaman Konya Avlası'na da biraz bakma şansım oldu. Ve yaklaşık ha. 130 bin derin su kuyusu var. Bunun yaklaşık olarak 30 bini e, lisanslı. Ha. Ve 100 bine yakın kuyu da lisanssız. Evet. Muazzam gerçekten bir sayı. inanılmaz bir şey. Bir kez o tek başına korkunç bir sayı da. Hani bunun çok büyük bir kısmı. VSA'nın kontrolü altında değil. Onların değil. izniyle ve bu, yapılmamış. Ve evet. bu yüz bin kuyudan ne kadar su çekildi, nasıl su çekildi, hangi şartlarda su çekildi konusu hiç kimsenin bilgisi yok. Evet. Ve tabii orada göçükler de meydana geliyor. Konya Ovası'nın da öyle bir özelliği var toprak yapısından dolayı. Obruklar oluyor. Obruklar artık. oluşuyor. Evet. Kısıtep Ovası'na geldiğimizde de Kısıtep Ovası bunun daha küçük bir örneği. Yine burada Hı. da yaklaşık beş ıı, bin derin su kuyusu var. Bunun yaklaşık bin tanesi devlet su işleri ıı, tarafından kayıt altına alınmış. diğerlerinde de Bilmiyoruz. Yüzde sekseni bilinmez bir şekilde. Evet. Yani bu aslında bu sadece bir bölgeye özgü bir şey değil. Sadece Konya Ovası'nda değil. Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde, farklı farklı yerlerinde benzer durumla karşı karşıyayız. Ya yani şeyi merak ediyorum. Şimdi e, eminim hani senin yaptığın çalışmayı da ben yakından takip ettim zaten. E, orada da şeyden bahsediyordun hani bir on sene önceki... Ee, bu yeraltı sularının seviyesiyle Şu ankiler arasında baya büyük bir fark var Ondan biraz bahsedebilir misiniz Ne kadar büyük bir farklılık var işte Farklılığımız burada da yine bir, bir kere bir algıda da aynı zamanda Sıkıntı var oradaki çiftçiler tarafından e, derinlere, derinlere Hep derinlere gitme çabası var evet. Daha fazla derine gidelim Daha fazla derine gittikçe daha fazla su gelecek e, Düşüncesiyle kuyuların olabildiği kadar Derini açmaya çalışıyorlar ki bu çok yanlış Bir e, algı şu anda da Kızıltepe ovasında 650 metreden daha derin kuyular var maalesef. Yani yeryüzeyinden yer 650, 650 metre daha hmm. derine gidebiliyor. Zaten literatürde Dünyanın merkezine seyahat şeklinde. Evet, evet. literatürde en fazla zaten 750 metreye kadar, hmm. 750 metreye kadar su çıkabiliyor. Ondan sonrası hmm. zaten su yok. Evet. Ee, ve bu limiti de Kızıltepe ovasında da bayağı zorluyorlar. Evet, gerçekten inanılmaz bir rakam bu ya. 650 metre ne demek? Yani Şimdi zaten hani programın başında da söyledik. Aslında bu kaynaklar hiçbir şekilde dokunulmamalı. Sadece içme suyu olarak kullanabilmeliyiz biz bunu. Ama bu, bu şeyde bildiğim kadarıyla hani mısır yetiştiriliyor, pamuk değil mi? Hı -hı. Başka ne gibi ürünler var? Evet orada da burada da yine devlet teşviğinde aslında bir büyük bir sıkıntılar var. Devlet teşviği hangisini daha çok verirse çiftçilerin yönelimi de ona göre artıyor. Eskiden evet. pamuğa çok fazla destek vardı. Ve o yüzden insanlar daha fazla pamuk ekmeğe meyilliydi. ...daha sonra bu sefer devlet bu teşfini değiştirdi ve Mısır'a kaydırdı... ...bu evet. sefer bütün pamuk eken yani çiftçiler neredeyse bütünü... Evet. ...işte şu anda yaklaşık 20 bin hektarlık alanda pamuk üretimi yapılıyor... Kızıltepe Ovası'nda geriye kalan bütün kısımda... ...yaklaşık 50 bin hektarlık alanda da şu anda Mısır üretimi yapılıyor... Evet, yani bunun dışında başka ürünler de <gülüyor> üretiliyordur diye düşünüyorum... Yani ...bir tek e, Mısır ve şey mi var... Pamuk var? Sulu mular? tarım olarak evet. Mısır Hı -hı. ve pamuk var. Hatta çiftçiler önce bir de bu arada mısırın şöyle bir avantajı var. Mısırı eken çiftçiler öncelikle buğdayı ekiyorlar. E, Kasım, Hı -hı. Nisan ayı arasında. Daha sonra da e, şeyden Nisan'dan sonra da Haziran, Haziran, Eylül arasında da mısır ekimini yapıyorlar. Haziran yani çift ürün Hı -hı. ekiyorlar. Hı -hı. Ve buğdayı evet. bu arada işte bahsettiğim kurallıktan dolayı aslında Hı -hı. şu anda buğdayı bile sulamak zorunda kalıyorlar. Yani buğday dediğimiz kış... Evet. Ürünü olan bir ürün ve normalde yağmurun, gerek yağmurun yetmesi gerekiyor. Şu anda dört ya da beş kere buğdayı da sulamak zorunda kalıyorlar. Evet yani şimdi şöyle bir şey var her zaman düşünüyorum hani bu GAP'tan da bahsettik ya birazcık. Bu Güneydoğu Anadolu projesi aslında on yıllardır hayata geçirilmeye çalışılan bir proje ve işte bir sürü baraj yapıldı. Bazıları tamamlandı bazıları tamamlanamadı o ayrı mesele ama... Barajın olduğu yerlerde yani su tutulmaya başladığı zaman bakıyoruz ki hani oradaki tarımsal şey e, üretim tamamen değişiyor. Bir yanda sulu tarıma geçilmeye başlanıyor. Böyle olunca da aslında oranın şeyiyle iklimiyle hiç uyumlu olmayan ve çok fazla su isteyen bitkiler işte mısır, pamuk, efendim işte şeker pancarı falan gibi ürünlerde oranın bir yanda şeyine giriyor. Hani tarımsal desenin içine giriyor. Bunlar aslında çok tehlikeli şeyler. Hani ilk başta anlayamayabiliriz bunu ama uzun vadede çok büyük şeyleri olacak diye düşünüyorum. Hani olumsuz etkileri olacak. Senin de zaten bahsettiğin şey tezinde de çalışmalarında da hep bu. Ben bir şey eklemek istiyorum. Ondan sonra da bir ara verelim şarkıyla sonra devam edelim. Tabii ki. Şimdi geçtiğimiz Mart ayında Adnan Nature dergisinde bir araştırma yayınlanmıştı. <gülüyor> bu araştırmaya göre dünya genelinde tarımda kullanılan suyun %43'ü yeraltı sularından kaynaklanıyor, alınıyormuş, sağlanıyormuş. Bu oran 2000 yılında %20'lerdeymiş. Son on yılda ise yaklaşık beşte bir artmış yani aslında ciddi bir artıştan bahsediyoruz yüzde 43 zaten büyük bir şey gerçekten ve kuraklık arttıkça da bu artış devam edecek deniliyor bu araştırmada bu artışın aslında en önemli nedeni olarak da şeyi söylüyorlar gıda ve tarım ürününün ticaretindeki büyüme yani bu biraz böyle ihracata yönelik e, tarımsal ürün e, üretilmesi. Şimdi baktığımız zaman araştırmaya göre dünya genelinde yeraltı su kaynaklarının yüzde biri küresel gıda ticareti için tüketiliyor diyor. Gerçekten bu büyük bir yüzde. Hani Türkiye'de aynı şekilde maalesef baktığımız zaman aynı yolda gidiyor gibi görünüyor değil mi? Aslında evet yine bu istatistiklerden bahsetmişken aklıma bir yine okuduğum bir tane istatistik geldi. En çarpıcı gördüğüm istatistik dünya genelindeki su kullanımını Hı -hı. araştırmışlar. Son 100 yılda nasıl bir değişim oluyor. Evet. Çünkü hep bize, bize öğretilen, bize söylenen şey şu. Nüfus artıyor o yüzden insanların ihtiyacı artıyor. Hı -hı. Sanki nüfusa doğru orantılı kullanıyoruz gibi duruyor suyu ama aslında öyle değil. Hı -hı. Ve e, Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün 2016'da yaptığı bir araştırma şunu söylüyor bize. Son yüzyılda dünya nüfusu iki katına çıkarken su kullanımı altı katına çıkmış. Evet. Demek ki orantı, yani orantı var bir orantı, orantı var, ama. var ama. çok muazzam Ay, bir evet. büyüklükte bir orantı evet. var. Yani kişi başına düşen su tüketimi çok daha fazla şimdi. Aslında kişi başına olanı düşünmek gerekiyor her zaman bunu anlayabilmek için. Şimdi daha konuşulacak çok şey var ama müzikle tatlı bir ara verelim diyorum. Edward Maya ve Vika Cigolina'dan dinleyeceğiz. Romanyalı iki müzisyen Desert Rain. Evet, su hakkında konuğumuz Adnan Mirhanoğlu kendisi yeraltı sularını çalıştı ve çalışmaya da devam edecek yeraltı suları gerçekten kuraklığın bu kadar yoğun bir şekilde yaşandığı kış kuraklığını yaşandığı günlerde bence çok önemli bir mesele dolayısıyla bu konuyla ilgili Adnan'la konuşmak istedim sağ olsun kırmayıp geldi. Adnan senin Mardin Kızıltepe'de yaptığın çalışmaya devam edecek olursak ondan biraz bahsettik. Ama sen Türkiye ile de ilgili çok önemli bilgiler verdin. Zaten aslında birazcık böyle Türkiye'nin genelinde yansıtan küçük bir örnek olay durumu gibi ele alabiliriz. Şimdi benim merak ettiğim şey şu bir şey yapılmazsa biz gelecekte nasıl bir tablo bekliyor? Yani günümüzde olanları anlatın 650 metreye kadar inmiş durumda yeraltı sularının derinliği. İnanılmaz bir şey. 750'den sonra zaten su yok diyorsun. Ona çok az kalmış. Çünkü kısa sürede bu hale gelmişiz. Bir şeyler yapmazsak, yani bu gidişatı değiştirmezsek nasıl olacak? Gelecek onunla ilgili biraz konuşalım. Gelecek nasıl olacak? Tabii bir falcı bakış açısıyla söylemek zor olacak. Ama bilimsel, bilimsel çalışmalar bize bunu gösteriyor. Biz bunu bu şekilde herhangi bir koordinasyon olmadan, herhangi bir... Ee, çiftçiler arasında herhangi bir iletişim ve işte bunu yasa koyucu olan yasayı uygulama uygulama uygulaması gereken kişilerle herhangi bir iletişim olmadığı zaman ciddi hmm. sıkıntılara neden olabilir ve bu sıkıntılar sadece insan olan insana olan sıkıntı değil aynı zamanda doğayı tarif ediyoruz evet. aslında en büyük hmm. sıkıntı da bu. Çünkü bu yeraltı su rezervi aslında gelecek nesiller için. Gelecek nesillerin suyunu biz so şu anda kullanıyoruz. Evet, çalıyoruz ben. yani. yani. benim için en, en benim en çok can benim için en can en çok can sıkıcı sıkıcı kısım olan burası çünkü. Hı -hı. Yani torunlarımız mesela orada e, şey yapamayabilir. Şimdi tarım yapamayabilir. Hatta torunlarımız Ve işte bahsettiğimiz Hı -hı. yer bu arada Mezopotamya Ovası'nın bir evet. parçası. İşte insanlık tarihi, insanlık için işte çok önemli bir Hı -hı. yer olan. ...uygarlıkların beşi dediğimiz Mezopotamya evet. Ovası'nın bir parçasında su olmayabilir. Evet. Ve bu insanlar, bu tarıma bağımlı bir insanlar. Çünkü burada bir, herhangi başka bir üretim ilişkisi yok. Evet. Eğer su biterse bu insanlar buradan göç etmek zorunda kalacaklar. Nereye göç edecekler? Mecburen Türkiye'nin evet. batısına göç edecekler. Türkiye'nin güney, güneyine göç edecekler. Ve e, hiç evet. istemedikleri koşullarda istemedikleri işleri yapmak zorunda Daha kalacaklar. Daha da yoksullaşacaklar yani. Daha evet. da yoksullaşacaklar. O yüzden bunun sosyal boyutu, sosyoekonomik boyutu aslında çok ciddi. Evet, ve bunu sadece tek, sadece su ve tarım olarak düşünmemiz gerekiyor. Bütün Türkiye'nin her tarafını etkileyebilecek bir durum. Kesinlikle öyle. Şimdi tablo karanlık olacak belli ama bunu engelleyebilir miyiz? Tabii ondan da biraz bahsetmek lazım. Yalnız benim aklıma şey geliyor. Şimdi burada kuyulardan suyu çekebilmek için elektriğe ihtiyaç var. Ve özellikle Mardin Kızıltepe'de spesifik bir durum var. Yani bu... ...elektriğin kullanımı ile ilgili, ondan biraz bahsedebilir misin? Çünkü hani bu kadar yoğun kullanımın e, arkasındaki nedenlere biraz daha derin ne bakalım diye soruyorum bunu. Aslında bu, bu sorunun cevabı da ve ne, sorunu, sorunun nedeni de aslında tema, tamamen özelleştirmenin getirdiği sıkıntı. E, Hı -hı. 2014 yılında elektrik dağıtım şirketi özelleştirildi, ...DEDAŞ adı altında Hı -hı. özel bir elektrik şirketi, ...kar amaçlı, burasını e, işletiyor şu anda elektrik dağıtımını evet. ve tasillatını kendisi yapıyor. Hemen yanı başında Harun Ovası'nda bir sulama birlikleri, sulama kooperatifleri var. Onların Hı -hı. ödediği, işte çiftçilerin ödediği elektrik e, ücretiyle Kızıtep Ovası'ndaki çiftçilerin üreti, ödediği elektrik ücreti arasında muazzam bir fark var. Evet. Ve bu ciddi adaletistiklere neden oluyor aynı zamanda. Hı -hı. Çiftçiler 100 e, mesela örnek vermek gerekirse 100 hektar için e, yaklaşık olarak 20 bin lira kar elde etmeye çalışır, çalışacaklar. Bütün sene boyunca yoruluyorlar, bütün sene Hı -hı. boyunca ekiyorlar, biçiyorlar. Ve elektrik şirketinin onlara verdiği fatura 70 bin lira elektrik faturası. Ha. Bunu zaten... Çok, çok çok büyük bir şey. Bunu öde, ödemeleri imkansız. Evet. O yüzden de ciddi sıkıntılar o sıkıntılar yaşanıyor elektrik şirketiyle e, yerel halk arasında, yerel çiftçiler arasında. Evet. O yüzden bunun da yine aslında çözümü e, elektrik tabii olabildiği kadar hiç, hiç elektrik kullanılmaması, yeraltı suyunun hiç kullanılmaması. Bu en evet. olabilecek, Hı. en makul çözüm ama eğer kullanılacaksa da bunun belli bir... Evet. limitin olması ve adaletsizin ortadan Aynen. kaldırılması işte Haran ovasında, Konya ovasında başka bir yerde nasıl bir sistem kullanıyorsa, evet. Mardin kıtası Ovası'nda da benzer kuralların ve normların olması gerekiyor. Aynen. Bir de şey var tabii sulama biçimi de çok önemli yani burada benim bildiğim kadarıyla vahşi sulama dediğimiz yani suyun salınması şeklinde sulama yapılıyor. Yani ne kadardır? 30-40 senedir bilinen bir yöntemdir. Yani damlama yöntemi. ...en iyi yöntemdir diye en az su kaybına neden olan... ...bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Evet maalesef vahşi sulama en verimsizi... ...onun yerine yağmurlama sulama diye bir sistem var... o ...ondan daha verimli... ...en verimlisi de dediğin gibi damlama sulama sistemi... ...maalesef burada da çiftçiler buna geçmek istemiyorlar... ...çünkü... Hem işlerine gelmiyor hem de bu konuda o bilinç yok. O bilinç olmadığı zaman da ben işte atalarımdan dedelerimden bunu öğrendim. Hı -hı. Bunu devam ettireceğim deyip bu şekilde yapıyor. Aslında hem toprağa zarar veriyor. Hem daha fazla su kullanıma neden oluyor. Hı -hı. Ve daha fazla su kullanım için daha fazla elektrik harcanıyor. Yani her şekilde muazzam bir, bir kısır, döngü kısır döngü var. Ve bu arada su Hı -hı. suyun fiyatı yok. Yani su sanki Tanrı tarafından bize verilmiş, bahşedilmiş, ücretsiz. Hı -hı. Hı -hı. Yani tek şey yaptıkları oradaki yetkililerle konuştuğumuz zaman aslında diyor ki bizim su sıkıntımız yok da bize su verdi sadece bizim tek sıkıntımız elektrik elektriğimiz bol olursa biz Hı -hı. her tarafı sulayabiliriz hatta bütün bütün Türkiye'yi bütün Suriye'yi sulayabiliriz evet. gibi şeyler söylüyorlardı Evet ama tabi yani az önce de konuştuk ya geleceğin gelecek nesillerin suyundan çaldığımız sürece tabi bir süre böyle söyleyebilirler Demek ki burada pek çok şey var aslında hani yeraltı suların da çok fazla faktör devreye giriyor Sadece Kızıltepe örneğinde değil Türkiye'nin her yerinde dünyada da çeşitli yerlerde çeşitli şeyler ortaya çıkıyor. Ama yapılabilecek şeyler aslında ortada. Devletin bir kez denetimi şart. İşte Konya Ovası'ndan bahsettik. 130 bin tane kuyu var. Bunların işte 30 bin tanesi lisanslı diyorsun. Gerçekten burada da yine %80'i falan lisanslı değil. Devletin denetimi yok. Ne kadar su çekiliyor hiçbir şey belli değil. Ortada değil. Onun dışında işte doğru düzgün bir sulama tekniği kullanılmıyor. Belki de hani çiftçilere bu konuda bir şey verilmesi lazım. Teşvik verilmesi lazım. Devletin böyle bir teşviği olması lazım. Değil Hatta mi? Aslında Damlaması benim, çalış... benim çalışmamız ki amaç da oydu. Çiftçileri biz nasıl bir işlendirebiliriz? Bu işte bir model bir model kurdum. sosyo bir model kurdum. Ve bu modelle modeli oyunlaştırıp Oradaki bütün paydaşlarla oynamak amacımız Hı -hı. ve bu şekilde de onlara bilinç kazandırmak. Bakın siz suyu bu kadar kullanıyorsunuz su seviyesi şu anda bu kadar azaldı ve bu şekilde evet. kullanmaya devam ederseniz önümüzdeki beş yılda on yılda suyunuz nasıl azalacak bunu göstermek istiyoruz. Hı -hı. Aksi takdirde müştereklerin trajedisi dediğimiz Hardin'in Tragedy evet. of the Commons ıı, arketipini biz yaşayacağız gibi görünüyor zaten yaşamaktayız. E, bu model sanırım e, bu model sanırım çok faydalı olacak diye düşünüyorum. herhalde bununla ilgili çalışmaların devam edecek. Aha. Karar vericilere falan bunu e, yerel yönetimdeki insanlarla falan paylaşma mümkün olacak. Evet mı? aslında oradakiler de gayet bu konuda istekli hem devlet Su İşlerinden hem gıda Tarım hayvancılık Bakanlığından hem elektrik şirketinden Çünkü hepsi bir sorun var ve bir toplumsal hı hı. E, olaylara neden olan bir sorun ve bu sorun bir önce çözülmesini istiyorlar. Evet. O yüzden bütün paydaşlar ve çiftçiler dahil. Hepsiyle görüşmelerimiz devam edecek önümüzdeki dönemde de yine onlarla paylaşmaya devam edeceğiz. Ben de bu konuda motivasyonum gayet yüksek bu alanda çalışmaya devam edeceğim. Evet çünkü yaptığın iş sadece hani Kızıltepe ile ilgili bir şey değil, kendi doğduğun topraklarla ilgili değil. Bence Türkiye'nin bütünüyle ilgili ve dünya ile ilgili bir şey. İklim değişikliği hat safhada da devam ediyor ki giderek şiddetleniyor. Aşırı yağışlar artık hani yağmur yağıyor ama erozyona neden olarak yağıyor. Kar yağışımız yok falan. Bütün bunları dikkate alarak artık hani eski dünyada yaşamadığımızı unutmayarak e, ona göre tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Adnan geldiğin için. Ben çok, çok değerli ederim. bilgilerdi bunlar. Umarım e, dinleyicilerimizin de hoşuna gitmiştir. Yeni bir kapı açtın. Evet, su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Çok teşekkür ediyorum tekrar Adnan'a. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi, iyi günler.